Allah'ın dostlarına evliya denir. Hepimiz evliyayız elhamdülillah. Yani iki kısımdır. Evliyai ammı vardır, evliyai has vardır. Allah'ın dostları müminler namaz kılsın, kılması, oruçsu tutmasın. Çirkin. tutmamaları, kılmamaları çok çirkin. La ilahe illallah Muhammedullah diyorlarsa, yanlarsa bu lisanla ikrakalistik bunlar müminlerdir, Allah'ın dostudur. Tabii namaz kılarsa o vakit onun yeri değişir. Şimdi namaz Resul Ekrem'in gözünün nurudur. Esselâh, kurete aynî buyurmuş. O mahbûb-i kibriyâ, namaz gözümün nuru demiş. Bu nasıl kırılır şimdi? Peygamberi seviyorsan, Peygamberi seven, Allah'ı sever. Çünkü Allah, قُلْ اِنْ كُنْ نُتُحِبُونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِ buyuruyor.